Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecba'in evet. Geçen dersimizde Gördüğümüz son ayeti kerimeyi bir daha hatırlatıp konumuza devam edelim inşallah İslam'da Hiçbir şey gelişi güzel, kuralsız ve disiplinsiz değildir. Her şey, ister itikat ile alakalı bir konu olsun, ister amel ve ahlak ile alakalı olsun, belli bir takım esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir, ifade edilir yerine getirilir. O bakımdan İslam bir manada tıpkı tabiatta, varlık aleminde, kainatta hiçbir şeyin kuralsız ve düzensiz olmadığı gibi İslam'daki bütün itikat ve ameli ahlak da kurallara, esaslara tabidir ve belli bir çerçeve içerisinde yerine getirilir. Bu kurallara ve esaslara riayet edilmeden yerine getirilecek olursa o amel makbul değildir. Çünkü Cenab-ı Peygamber hepinizin de bildiği gibi bir hadis-i şerifinden her kim bizim üzerinde bulunduğumuz bu yola uygun olmayan bir iş yaparsa o geri çevrilir. Reddolunuz, kabul edilmez diyor. İşte geçen dersimizde gördüğümüz ve aynı zamanda bu surenin son ayetlerinden birisini teşkil eden "Astaydu billah, udu'u ila sabili Rabbika bil hikmeti ve al-muayyizatil diyor. Yani emir dikkat ederseniz mutlak değildir. Rabbinin yoluna Davet edeip kalmıyor ayet kerime Davet et de nasıl davet edersen et. Yok. Ya hikmet ile davet ediyor. Hikmet ne? Geçen dersimizde de belirttiğimiz gibi, her bir işi yerli yerince olması gerektiği gibi yapmaktır. Bu çerçeve içerisinde davet nerede, ne zaman, ne şekilde? yapılması icap ediyorsa, o şekilde yapılırsa, hikmetle davet olur. Vel mev'izatil hasene. İkinci davet aracımız, güzel öğüttür. Öğüt, insanı bıktırıcı, aşağılayıcı, küçük düşürücü, veya daha benzer, Menfi bir takım özelliklere sahip veya niteliklere sahip bir vasıfta bir şekilde olmamalı. Güzel öğüt, güzel etki bırakan öğüttür. Yapacağımız öydün, öğüt yaptığımız bu öğüt verdiğimiz bu hataba, verdiğimiz öydün, bu hatabımız üzerinde. Güzel etki bırakma ihtimali yüksekse yapılacaktır. Böyle bir ihtimal tam aksine iyi bir etki bırakmıyor şeklindeyse o öyüdü heder etmemek lazım. Öyüdün dahisiyeti var. Öyüdün de kıymeti var. Biz insanlar bu ölçüyü ayarlayamadığımız zaman Bende de olmuştur. Öyüdün sınırlarını aşırırız, taşırız. Taşan bu sınırlar muhatabınızı o öyütle, o öyüdün muhtevasını sevecek yerde ondan nefret etmek noktasına gelebilir. O zaman o öyüd ne olmaz? Mev'izai hasene yani güzel öyüt olmaz. Onun için davet zor bir iştir davet muhatabı tanımayı gerektirir. İslam'ı tanımayı gerektirdiği gibi Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselam'ın siretini, tebliğ siyasetini, davet siyasetini, ashab-ı kiramın bu husustaki müstesna örneklerini. Örneklerden birisi mesela Mus'ab bin Umeyr gibiler bu açıdan iyice tetkik edip tanımayı gerektiriyor. Onlardan bu alanda öğreneceğimiz çok şeyler vardır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere Ashab-ı Kiram Kur'an-ı Kerim'in danlı suretleri, Kur'an-ı Kerim'in ete kemiğe bürünmüş hal ve hareketler olarak ortaya çıkan şekliydiler. Kur'an'ı birebir yaşamaya çalışıyor ve gayret ediyorlardı. Ve cadelhum billeti hi Ahsen ile hasene aynı köktendir. Ahsen isim-i Yani üstünlük belirten sıfattır. Ve onlarla kimlerle tartışacaksan hum zamiri büyük birçok müfessire göre burada müşriklere mümin olmayanlara, Müslüman olmayanlara gider. Ve o Müslüman olmayanlarla En güzel yol hangisiyse Onunla mücadele et En güzel yolun Kapsamına İslam'ın hakikatlerini Onun hatırı için feda etmek girmez Efendim ben Onu şöyle bir İslam'a asındırayım Ne diyeyim diyeyim ki ya Sen cihattan mı korkuyorsun yok İslam'da cihat yok Böyle diyeceğine İslam'da şart Gerekiyorsa icap ediyorsa Yeri gelmişse İslam'da cihadın hangi şartlarda yapıldığını ve bugünkü dünyanın hani barışa davet eden bu sahtekar iki yüzlü dünyanın halini görmesini sağla bugünkü dünyanın ahvali ile İslam'ın nezaheti, yüceliği arasında sağlıklı bir mukayese yapmasına yardımcı ol. İşte bu. Güzel tartışma yollarından birisine bir örnektir. İnne rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilih. Geçen dersimizde bundan bahsederken belki hatırımıza gelmedi. Bu buyruk yani mealini vereyim. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan kimlerin saptığını en iyi bilendir. Ne özelliği var bu buyruğun burada? Bize şunu diyor. Ey başkalarını İslam'a davet etmeye kalkışan. Ey başkalarına öğüt veren. Hikmetle onları çağırmaya çalışan kişi. Sakın ben hak üzereyim diyerek şımarma. Kendini bir şey zannetme. Yani... Muhatabına yukarıdan bakma. Bununla terbiye ediyor ayet kelime. kerime. Şüphesiz Rabbim kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilendir. Yani düşüneceksiniz. Ya ben bu sözleri söylerken acaba yanlışta da olabilme ihtimalim var mı? Olamaz mı? Bu karşımdaki muhatap tamam dalalette. Allah onu biliyor. Peki ya ben de onun gibi farklı bir dalalet içerisine düşersem ne olacak? Demek ki hakkı söylemekte, hakkı tebliğ etmekte, hak üzere sebat etmekte olabildiği kadar hassasiyet göstermek lazım. Davetçi... İmam Gazali'nin de çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi davette bulunmadan önce ve davette bulunurken kalbini de çok iyi kontrol etmek zorundadır. Kalbinde işte ben buna öğüt veriyorum. Dolayısıyla ben muhteşem bir insanım falan gibi bir düşünceye, bir şeytani vesveseye kendisini kaptırarak büyüklenmeye yeltenmesin. Şu anda durum böyle olabilir ama bir gün gelir Cenab-ı Allah vaziyeti ters de çevirebilir bazen Allah. O senin yerine sen onun yerine geçebilirsin. Öyle haller yaratır ki farkına varmazsın. Farkına varmazsın. Soruyor sahabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ya Resulallah karşıma bir kafir çıktı onu öldürsem ne olur? Allah için öldürürsen sen cennettesin o cehennemdedir. Peki tam ben onu öldürecekken La ilahe illallah dese ve ben onu öldürsem ne olur? O senin yerine sen onun yerine geçersin diyor. Maazallah. Davet öyle bir titizlik ister. Muhatabına haksızlık etmeyeceksin. Muhatabını ufak görmeyecek Çünkü biz eğer hakka sahipsek bu bizden kaynaklanan bir şey değil ki. Cenab-ı Allah'ın lütfudur bu. Onun için burada bu buyruğun hatırlatılmasının çok müstesna hikmetleri var. İlk anda zannediyorsunuz ki Allah kendi yolundan sapanı en iyi bilir. Davette bulunanın muhatabı hakkında olduğu İlk anda anlaşılır ama gerçekten o muhatapla alakalı bir değerlendirme olarak kabul edilse bile ondan daha ileri çapta başkalarını davet etmeye kalkışan kimsenin nefsini, ruhunu terbiyedir. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. O kadar ince bir üslupla mümini terbiye ediyor ki ve aynı zamanda diyor ki kardeşim diyor sen davette bulunabilecek şekilde davet mektebinden mezun olabilmen için bu işin diplomasını alabilmen için evvela kendi nefsinin, kendi nefsine yapman gereken daveti tamamlamış olmalısın. Kendini bu manada eğitmiş olmalısın. kalkıyor kardeşlerimiz seni imtihan ediyor. Adeta seni dalalete düşürmek için senin önüne yol açıyor. Ya insaf et. Senin benim önüme açman gereken yol bu değil ki. Senin benim önüme açman gereken yol beni cehenneme bir an önce göndermek için değil. Söyle bakayım, şöyle olursa ne olur? Kafir olur mu olmaz mı? Olmaz dersen sen de kafir oldun. Ya çok işin içinde. Peygamber insanlara kafir oldun demek için gelmedi ki. İnsanları içlerinde bulundukları küfürden İslam'a sokmak için geldi. Peygamberin vazifesi bu. İmanın şu kenarında olabilir bir insan tamam. Buradaysa ben onu biraz daha içeri çekmek için mücadele edeceğim. Ha, buradadır hele bir tekme atayım. Yuvarlansız defolup ne cehenneme gidecekse gitsin. Bunun hikmetle davetle alakası yok ki. Onun için Cenab-ı Allah diyor ki bak diyor. Şu anda sen bu buyrukla. Kendini hidayet üzere kabul edebilirsin. Öyle düşünebilirsin. Vakada da öyle olabilirsin. Fakat... O kadar titiz hareket etmek zorundasın ki onun yolundan sapma tehlikesi her zaman da senin karşında tehlike olarak var. Ona göre dikkat et diyor. Ve <gülüyor> a'lemu bil muhtedin. Hidayet bulanların da en iyisini en iyi o bilir. Şimdi göreceğimiz ayet-i kerime İslam dininin Müslümanı fazilet ve erdem bakımından nasıl bir dereceye yükselttiğini göstermek açısından çok önemlidir. Müslüman yalnız adaletli insan değildir. Adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz, feda edemeyeceğimiz bir sınırdır. Ondan aşağısına inemeyiz. Fakat fazilet öyle yüce bir sınırdır ki bunun hududu yok. Ne kadar olabiliyorsan o kadar. Bakın ayet-i kerime ne diyor. Estaizu billahi. وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ Eğer ceza verecek olursanız, cezalandıracak olursanız, size verilen cezanın, yani size yapılanın aynısını yaparak ceza ver. ...fazla gitmek yok. Şimdi... ...bu ayet-i kerimenin bir önceki ayet-i kerimeyle... ...yani geçen dersteki son ayet-i kerimeyle... ...alakaları var. Türlü türlü bakımlardan. Bunların birisi üzerinde... ...kısaca bir hatırlatma yapalım. Davet... ...her zaman olumlu netice vermez... Çünkü davet kime yapılır? İnançta amelde muhalif olan kimselere yapılır. Muhalif olan kimselerin sizin davetiniz karşısında çeşitli tavırlar ve tutumlar takınmaları mümkündür. Bir, davetinizi makul karşılıp karşılar kabul edebilir. İki, güzel söylüyorsun ama bana göre değil. Fakat sen bu işe devam et. Sözlü olarak veya lisanı haliyle deyip sana karışmayabilir. 3 Sana bu davan dolayısıyla düşmanlık edebilir. Davan dolayısıyla dikkat edelim. O takdirde ne olur? O düşmanlığının gereklerini fırsat buldukça yerine koyar. Yerine getirir. Düşmanlığın gereği neyse onu yapmaya çalışıyoruz, İmkanları ölçüsünde. İşte bu davet Mekke'de ortaya çıktığı zaman bu üç tavırla da karşılaştı. Kabul eden de oldu. Kabul etmemekle birlikte önünde engel teşkil etmeyen de oldu. Kabul etmemekle birlikte bu daveti engellemeye çalışan da oldu. Ve bunlar Müslümanlara türlü türlü sıkıntılar tattırdı. Ayet-i kerime diyor ki: Sizlere şu veya bu şekilde zulmedenleri, haksızlık yapanları, zarar verenleri hukuken şer'an cezalandırmanız gerekiyorsa onların size yaptıklarının mislini yapınız. Aynısını yapınız. Daha fazlasını da kabul etmiyor. Daha azı ise eğer hukuken bir ceza olacaksa, o da mazlume haksızlıktır. Güya hukuk uygulanacak, fakat mazlum yine haksız kal, haksızlığı sürecek. Birisi ötekini öldürmüş faraza, sen cezalandıracaksın, ben bunu dilim dilim doğruyarak öldüreceğim. Olmaz, zul Olmaz. Önce gözünü çıkartacağım, sonra kulaklarını keseceğim, sonra kollarını keseceğim falan böyle bir şey olmaz. Öldürmüş mü? Öldüreceksin hem de en güzel şekilde öldüreceksin. Öldürmenin güzeli olur mu? Olur tabii. Çünkü Peygamber elbiseyde oldu. Ve izâ kateltu Ceza olarak verilen ölüm cezasını bile güzel vereceksiniz وإذا ذبحتم فأحسنوا hayvan بالحيوان boğazlayacağınız zaman da en güzel şekilde boğazlayın. Öldürmede ve boğazlamada güzelliği emreden din ne kadar güzel. Ters gelir. Ya öldürme, alta öldürme. Ha. O öldürmenin öyle hikmetleri var ki. Diyor ki canamı Allah ve lekum fil qisas hayatü ya Ayet-i Kerime bahsediyor manası itibariyle. Elbep, elbep lübbün çoğuludur. Lub, kabuk içerisindeki meyvenin özüdür. Elbep onun çoğulu. Akıl da, idrak de insan bünyesinin özüdür. İdrakimiz olmasa sureta insan kalırız. Mükellefiyetimiz de kalkar. Onun için, لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَقْلَ <لَه> Hükmü, fukaha arasında bir ifade edelim, eskilerin tabiriyle tartışılmaz bir e, önermedir, kazıye muhkemedir. Yani aklı olmayanın dini yoktur. Ne demek? Dinsiz midir? Hayır. Aklı olmayan dininin olmaması, dini hitaba muhatap değildir. Dini söylemle sorumlu değildir. Dinden sorumlu değildir. İşte Cenab-ı Allah böyle diyor Bakara suresinde وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ ya يَعُلِ الْاَلْبَبِ Ey özlü akıl sahipleri diye tercüme ediliyor. Lübbu anladıktan sonra nasıl tercüme edilirse anlaşılıyor zaten. Anlaşılmış olması lazım. Kısasta sizin için hayat vardır. Kısas ise ne demek? İzin Aynen takip etmek demek. Kassal eserden geliyor. Yani bir kişi yoldan gitti iz bıraktı. Tamam mı? Sizde adamın koyduğu ayağını koyduğu yerlerin aynısına ileri geri gitmeden o şekilde onu takip etmeniz onu takip etmek için anlatılan kullanılan kelime kısasın fiilini teşkil eden kassal kilitrüs. Yani cezalandırmada birebir birebir eşitliği adaleti sağlamakta sizin için bir hayat vardır diyor. Hukukçular derler ki verilecek olan cezada aranan şartlardan birisi de cezanın caydırıcı olmasıdır. Ceza suça teşvik edici değil, suçu görürükleyici değil veya suçun değerini düşürücü değil, suçtan caydırıcı olmak özelliğine sahip olmalıdır. Bu ister şeriat, dini şeriat fukası dediğimiz İslam hukukçularında böyle olsun, ister batıl din böyle nazarında, ister pozitif günümüz beşer eliyle yapılmış hukuklarda olsun. Hepsinin ittifak ettikleri nazari olarak teorik olarak ittifak ettikleri bir ilkedir. Cezada bulunması gereken özellik cezanın caydırıcı olmasıdır. Caydırıcı değilse bir kıymeti yok ki. Bir kıymeti yok. Adam bankanın içini boşaltıyor veya bilmem nereleri hortumluyor. Ona vereceksin iki sene ceza veya delil yetersizliğinden sal gitsin. Böyle bir caydırıcılık olmaz ki. Bu ceza olmaz ki. Ceza değil bu. Bu Hak sahipleriyle alay etmektir. Hak sahiplerinin hakkını hafife almaktır. İşte İslam diyor ki birisi birisini mi öldürdü? Öldürmeden önce on defa düşünecek belki bir defa dahi bu işe teşebbüs etmeyecek. Caydırma, caydırıcılık bu demek. Suçum sabit olsa ben de gideceğim diyor. Burnunu kırdım benim de burnum kırılacak diyecek. Kolunu kırdım benim de kolum kırılacak diyecek. Şimdi günümüz hukuklarında olduğu gibi Ya işte kırdı bir defa kardeşim olmaz ki yani suçluya acımak. Peki suçluya acırken mağdura niye acımıyoruz? Bu iş iki taraflıdır. Bir mağdur var bir cinayeti suçu işleyen var eğer biz gerçekten hukuk isek hukuk ne? sembolü ne? terazi Kur'an-ı Kerim de böyle diyor o mizanı indirdi diyor mizan eğer iki tarafın kefesinde ağırlık aynı olmasa birisi diğerinin aleyhine ne yapar? ağır basar adil olmaz ki onun için böyle bir ceza da hayat var kısasta ...sizin için hayat vardır. Ha. Hayatı İslam bir adım daha ileri götürüyor. Diyor ki... ...olur ya... ...birisi sana karşı cinayet işledi, suç işledi. Ey mağdur! Allah'ın rahmetine göz dikerek affet diyor. Hayatı bir adım daha ileri götürdü. hakkında vazgeç diyor. Ben... O hakkından vazgeçmenin karşılığında sana mükafatını vereceğim diyor. Eğer diyor ceza verecek olursanız size yapılanın aynısını yapın. Devam ediyor. Ve le sabartum işte fazilet burada, erdem burada, erdemin hududu yok dedik. Ve le-i sabartum le-hu ve hayru Ve eğer sabredecek olursanız ceza vermeyerek sabredecek olursanız size yapılan bu cinayete bu zulme rağmen siz işinizi Allah'a havale edecek olursanız bunun karşılığında da mükafatınızı Allah'tan bekleyecek olursanız hiç şüphesiz böyle yapmanız hayrullis sabirin sabredenler için sabretmek elbette daha hayırlıdır. Ayet-i Kerime dün nüzul sebebiyle alakalı olarak muhtelif rivayetler var. Bunlardan bir tanesini hatırlatalım. Hamza radıyallahu anh peygamber efendimizin amcası. Aslanlar aslanı. Uhud'da Bedir'in intikamını almak peşinde olan Mekkeliler, Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Bedir'de kardeşlerinin vesairelerinin en yakınların babasının ölümü karşılığında ve bu işte en büyük, en faal rol sahibi olanlardan birisi Hamza radıyallahu anh olduğu için bildiğiniz şeydir. felkalade iyi mızrak kullanan, vahşi bir köleye Hamza'yı öldürürsen hürsün. Hamza radiyallahu anh efendimiz peygamber efendimizin tabiriyle şehitlerin efendisi. Seyyid-i Hamza. Peki öbürü kim? Ondan sonra kim geliyor? Vara cülüm. Kâle kelimete adlin emâme sultanın cair fe katelâ. tamam ya Rabbi. Şehitlerin Efendisi Şahı Hamzadır ve ve zalim bir hükümdara karşı hak sözü söylediği için öldürülen kişi. Hamza olma şansımız yok fakat onun hemen yanında başında yer alma şansı bütün müminlerin dajiy. Hakkı söylemenin bedeli var bazı hallerde. Hem de iyi bedeli var. Değil mi? Ne diyor? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ Ondan sonra قُدُلِ اَصْحَابُ الُغْدُودُ Niçin öldürüldüler? Müşrik bir yönetici karşısında şirki reddederek tevhidi dile getirdikleri ve üzerinde sebat ettikleri için öldürüldüler. Sihirbazlar niye öldürüldü? Firavun'un sihirbazları hak sözü söyledikleri için şehit oldu. Ama öyle yüceldiler ki bir saat önce veya birkaç saat önce kısa bir süre önce Firavun'la alacakları paranın veya armaganların pazarlığını yapacak kadar he, maddenin esiri olmuş o insanlar iman ettikten sonra Firavun'a meydan okuyor. İstediği hükmü veriyorlar? Kendi adıma <gülüyor> o büyük insanların imanına hayran. Hayran olmamak mümkün değil. Dünya bu kadar mı tepelenir? Bir insanın gözünde hem de Firavun'un saltanatının yanı başında yer alma imkanı varken basit bir şey değil bu. Günümüz Müslümanlarının bu hadiseden ibret alacak çok yönleri var. Allah için dünyayı ayaklarınızın altına aldığınız zaman Allah sizin izzetinizi artırır. Bu böyledir. Firavun'un sihirbazlarının aziz olduğu gibi. Bundan daha büyük bir izzet mi var ya? Kıyamete kadar okunacak Kur'an-ı Kerim'de onların zikri geçiyor. Ashab-ı Uhdudur izzetinden daha büyük izzet mi olur? Onları öldürenlere lanet okunuyor. Ve onlar şehit edildikleri için Rabbimiz aziz ve hamid Allah'tır dedikleri için öldürüldükleri Kur'an tarafından onların imanlarına şahitlik ediliyor. Allah Allah onların imanlarına şahitlik ediyor. Bunun ötesi olmaz ki. Bir müminin bir insanın ulaşabileceği en büyük mertebe budur. Nübüvvet Allah'ın lütfudur. Bu iş ama duruştur. Bu bir tercih. Bir seçimdir. Seçiminiz ne kadar yüceyse Allahu Teala sizi o kadar yüceltir. Onun için yüce bir seçim. Böyle. İşte Hamza radıyallahu anh şehit ediliyor. Şehit edilmekle kalmıyor. Karnı deşiliyor, ciğerleri sökülüyor. Organları kesiliyor. Peygamber aleyhissalatü bu vaziyeti görünce hem amcası hem bir insana böyle kötü bir muamele reva görüldüğü için hem de en zor zamanlarında yanında yer alıp kendisini himaye ettiği için ne yapıyor? Yemin ederim diyor. Bunlar sana bunu yaptılar ya onlardan yetmiş kişiye aynı şeyi yapacağım diyor bu ayet nazil olunca peygamber aleyhissalatü vesselam vazgeçiyor niye? çünkü o peygamber şöyle buyurmuş vallahi ben bir hususa dair yemin edersem sonra da bir başkasının ondan hayırlı olduğunu görürsem yeminimi bozarım o hayırlı olanı yapar. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah böyle buyurmuştur. "Ve la tec'alullaha urdeten liimanikum." Allah adına yaptığınız yeminleri hayrın önünde perde haline koymayın diyor. Hazreti Ebu Bekir ne dedi? İfk hadisesinden sonra yani Ayşe radıyallahu anha annemize o büyük iftiranın yapılması üzerine yakınlarından olan Mistah radıyallahu e daha önceleri belli miktarda ihtiyaçlarını karşılamak için fakirdir diye bir ödeme yapıyordu ifade edilirse. Maaş'a bağlamıştı yani. Ona ile geri konuşunca yemin ediyor Ebu Bekir radıyallahu an. Ona hiçbir şey vermeyeceğim diyor. Cenab-ı Allah ayet-i kerime -i buyuruyor. Aranızdan fazilet sahibi ve bolluk içerisinde olanlar akrabalara, yoksullara yardımcı olmayacaklarına dair yemin etmesinler. Allah Allah. Bakın Cenab-ı Allah benim ya benim adıma yaptığınız yeminlere bağlı kalın diyor. Öyle mi? Öyle diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim birçok yerinde. Ama yeri geliyor sakın ha diyor. Benim adıma yemin ediyorsanız bağlı kalacağınız yeminler. Hayır ve iyiliğe engel olacak yeminler değildir. Çünkü bu din mahza hayırdır. Katıksız hayırdır. Katıksız güzelliktir. Katıksız iyiliktir. Bunun üzerine Cenab-ı Peygamber bu ayet-i kerimenin de nüzulü üzerine ne yapıyor? geçiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh de ayet-i kerimeler son o onu hatırlatalım. Önemli bir şey. Ayet-i kerime şöyle buyuruyor. Bitiyor o ayet-i kerimeler. İnşallah kısa bir süre sonra gelecek. Nur suresinde. Elâ tuhibbûne yâgfirallâhu <gülüyor> lekûm. Konumuzla da alakası var. Allah'ın günahlarınızı bağışlamasını sevmez misiniz? Yani yani Size karşı hatalı olanları Allah için affetmeniz, Allah tarafından günahlarınızın bağışlanmasını celbeder. Bağışlanmasına vesiledir. Sevmez misiniz diyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. Nasıl sevmeyiz? Ya Rabbi diyor. Allah'a yemin ederim diyor. Ben hayatta baki kaldığım sürece, imkanım olduğu sürece sana verdiğim nafaka, Hayatım boyunca kesilmeyecek diyor. Niye? Çünkü affetsinler, bağışlasınlar diyor Cenab-ı Allah. Kime diyor? Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere, bütün müminlere. İslam böyle bir terbiyedir. Bunu unutuyoruz bazen. Hayır o bana bunu yaptı, ben de ona aynısını yapacağım. Yapmak hakkın varsa yapabilirsin ama... Büyük bir fırsat kaybedersin. Kardeşini Allah rızası için affetmen neticesinde Allah'ın sana nasip edeceği lütuflardan kendi kendini mahrum ediyorsun. Ona dikkat edersin. Bununla birlikte diyor ki vasbir ve sabret. Bakın önce sabrı teşvik ediyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sabrı bu sefer emrediyor. Vasbir ama şunu da unutma diyor. ve صَبْرُكَ اِلَّا Sen ancak Allah'ın yardımıyla sabredersin. Yani musibetlere, zorluklara, zalim size şahsınıza tabii zulmedenleri affetmek noktasındaki sabra yöneleceğiniz vakit, böyle bir yolu tercih edeceğiniz vakit Allah'ın size yardımcı olmasını da isteyin. Bu kitap öyle bir kitap. Bizi her vesileyle Allah ile irtibatlı kılmaya çalışıyor. Amellerimiz Allah'ın istediği şekilde olursa ve biz Allah'ın istediği şekle göre vahiyete göre, hüviyete göre muhtevaya göre Amellerimizi yapmaya çalışırsak Allahı anmak böyle olur. Allahı zikretmek budur. Şairin dediği gibi, tövbeder lep, subhader kaf, dil talep kari günah, tövbe bi kahet, zit tövbe imad Yani dudağımızda tövbe, elimizde tesbih kalbimiz de günahın peşinde. Tövbenin kendisi diyor yaptığımız bu tövbelere güler. <gülüyor> Tövbenin Allah'ın mürakabası altında olmanın, kendisini hissetmenin usulü şartları adabı var. Başta söylediğimiz gibi her amelin olduğu gibi. Hududullah'a riayet etmek böyle olur. Sabredeceksek de Sabır kararını vereceğimiz zaman da o kararda sabit kalabilmek için de Allah'ın yardımını istememiz lazım. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ Ve onlar için üzülme. Kafirler iman etmiyorlar diye üzülme. وَلَا تَكُف۪ي دَيْقٍ مِمَّا Ve onların yapa geldikleri hilelerden, kura geldikleri tuzaklardan dolayı Darlık içine koyma kendini. Darlanma, sıkılma, üzülme. Yani diyor ki Cenab-ı Allah Müslüman olmanın ve Müslüman kalabilmenin Müslüman gibi yaşamanın yolu biraz çetindir. Dikenlidir. Günlerle döşenmiş değil. Rahatın rahatı değildir. Ama bu yolda sabit bir şekilde sebatla yürümek seni ebedi cennet bahçelerine çıkartacaktır. Bu iman bu sabrı kazandırır. Ahiretin nimetlerini ümit etmeyen ahiretteki azaptan korkmayan bir kimse dünyada Allah'ın dini üzerinde istikametli bir şekilde direnemez. Devam edemez. Onun için imanımızı alabildiğine takviye etmenin yollarını aramalıyız. İmana metanet kazandırmanın en kestirme yolu Kur'an-ı Kerim'i anlayarak, özümseyerek, Elimizden gelebildiği kadarıyla en ileri noktasına kadar hayatımıza tatbik ederek imanımız kuvvet bulur. İmanımız devamlılık kazanır Allah'ın izniyle ve devamlı taptaze kalır, dipdiri kalır, canlı kalır. O zaman da Müslüman olduğumuz için önümüze çıkartılan engeller, kurulan tuzaklar bizi Yıldıracak gücü kendilerinde bulamaz veya etkiyi gösteremezler. Onlar bizi Allah'ın yolundan alıkoymak için karşımızda engel çıkartabilirler. İşleri bu. Çünkü dedik ya kimisi davete karşı kabul etmez ama tarafsız kalır. Kimisi ise sonuna kadar direner. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dün olduğu gibi. Ve bugün bunun müşahhas göstergeleri çok açık bir şekilde ortadadır. Hepiniz nasıl bir dünyada yaşadığımızı haçlılığın ve siyonizmin İslam'a ve Müslümanlara karşı nasıl bir tutum içerisinde olduğunu. Buna karşılık biz Müslümanların dünyada olan bitenden ne kadar bigane kalıp ne kadar habersiz olduğumuzu üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Ama bu bizim olmamız gereken hal değildir. İslam'ı idrak etmek ve İslam üzerinde sabit kadem bir şekilde durmasını bilmek gerek. Böyle olursa ne olur? İnnallâhe me'allezînetteqav ve'allezînehum muhsinûn Şüphesiz Allah takvalı olanlarla ve ihsan edicilerle birliktedir. Allah kiminle beraber olursa onun için yenilgi söz konusu olmaz. O daima galiptir, daima üstündür. Dolayısıyla öyle davranmalıyız ki bizim bu davranışımız Allah'ın bizimle birlikte olmasına Zemin hazırlasın, sebep teşkil etsin. Çünkü peki bu sebepler ne? İki tane sebebi var Allah'ın bizimle beraber olmanın, olmasının. Bu ayet-i de belirtildiği üzere. Me'allezînet teqav, vellezînehum muhsinûn. Takvalı olanlarla ve ihsan edicilerle. Takva nedir, ihsan nedir? Kısaca bir daha hatırlatalım. Takva, Allah'ın şirk başta olmak üzere haramlarından kaçınmak iman ve tevhid başta olmak üzere emirlerini gerekleriyle birlikte yerine getirmektir. İhsan ise yaptığı her bir işi güzel yapmaktır. Bunun için ne gerekir? Hadis-i gösterdiği yol Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet edeceksin amellerini öyle düzenleyeceksin. Eğer sen onu görmüyorsan dahi onun seni görmekte olduğuna bütün kalbinle inanarak yapacağız işte böyle olmak Allah'ın bizimle beraber olmasının sebebidir emir ve yasaklarına Allah'ın riayet eden bir kimse ne yapmış olur? tavrını koymuş olur, tercihini koymuş olur safını belirlemiş olur safını belirlemekle kalma diyor bir de ihsan edici ol. O takvayı öyle bir yaşa ki takvanın gereği olan her bir işi yaptığın zaman Allah'ın seni görmekte ve gözetmekte olduğunu bil. Ona göre güzel yap. Zaten bu şuurla bir amele sarılırsa mümin güzel yapmaktan başka bir yolu kalmaz. Allah beni görüyor diye tabi laf olsun değil, bunu olabildiği kadar kalbine indirerek, ruhunun bütün zerrelerinde sindirerek, tam bir yakın ile veya mümkün mertebe o yakine ulaşan bir, yaklaşan bir tarzda, bunu söylediğin zaman, inandığın zaman, amelin o derece güzelleşir. O derece güzelleşir. Bu şekilde takvamız güzelleşirse, amellerimiz güzelleşirse, Allah da bizimle beraber olur. Allah da bizimle beraber olduktan sonra ne oluruz o bilir misiniz? Hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allah'ın nuruyla görürüz. Allah'ın nuruyla yürürüz. Allah'ın nuruyla yakalarız. Elimizi uzatırız. Kısacası yolumuz Allah tarafından daima aydınlatılır ve daima en güzel olanı, en iyi olanı ...yapmayı bize kolaylaştırır. Cenab-ı Allah'tan... ...bu mübarek... ...suredeki... ...bu mübarek hükümleri... ...Kur'an-ı Kerim'in diğer ahkamı gibi... ...yaşamayı ferd olarak, ümmet olarak... ...bizlere nasip ve müyesser eylesin inşallah. Ondan sonra... ...Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi... ...Mübarek İsra suresi geliyor. Ona da biraz sonra başlarız inşallah.